Bismillahirrahmanirrahim. El uzr bil cehl fi'ş-şirkiyyat. Şirk hususlarında cehaletin mazeret olma meselesi. Soru şöyle: Hel yu'zeru'l insan bi cehli fi umuri şirkiyyat el muhricet an el İslam dininden çıkartan şirk meselelerinde kişinin cahil olması mazeret midir? Cevap <gülüyor> Lâ uzre li ahadin fî zâlike yoktur. Felillel hüccetül bâliğa Allah apaçık hücceti sunmuştur. Felcâhilu <gülüyor> Cahil cahil olarak kalması caiz değildir. Bel alayhi en aynen an hukmi Abdülkadir bin Abdullah Aziz gibi aynı ifadeyi kullanıyor bir işi yapacağı zaman o işi yapmadan önce onu sorması onun üzerine farzdır. فَإِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى وَهَبَهُ عَقْلًا يُمَيِّزُ بِيهِ الْاَشْيَةِ Çünkü Allah Teala insana meseleleri ayırt edecek akıl vermiştir. Mesela bazı insanlar vardır. Adam der ki cahildir. Cahilliğiyle de ne yapar? İftirar Ya biz cahiliz der böyle. Üzerinden atmaya çalışır. E öğren. Ya bizden geçmiştir der. Yani ölesiye kadar da öyle kalmaktan razı olur. فَعَلَى الْعُلَمَا اَنْ يُعَلِّمُ الْجَهَلَةِ <gülüyor> Alimlere düşen cahilleri öğretmesidir ve yüzyılul cehle anhum onlardan cahleti kaldırmasıdır. Ve alil cehle an ve talimu cahillerin de öğrenmesi ve araştırmaları gerekir. Ve yüzyılul cehle ledi hu naksun ve aybun fi dünya ve din ki bu dinde ve dünyada e, noksanlıktır, ayıptır cehalet ve bunu gidermesi lazım. Ve eselu an ve an elhalal ve elharam hükümleri soracak halal, haramı Soracak, öğrenecek. Allah akıl vermiş. Ha, deli ise deliden yükümlülük kalkar. Ama deli olmadığı sürece insan aklı başında olduğu sürece devamlı öğrenecek, öğrenmeye çalışacaktır. Ve Rabbimiz Nahl Suresinde ne buyuruyor? Ne, e 43 Bilmiyorsanız e, zikir eline bilenlere sorun. Ama bir kişi araştırmaya gücü yetemeyecek derecede uzakta ise Araştırma imkanı yoksa o zaman onlar için fetret ehlinin hükmü vardır diyor. Öteki süre geçiyoruz. <Sessizlik> Men Ceninin türünü belirlemeye güç ettiren kimdir? Cenin biliyor musunuz cenin? <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Anlar rahmindeki yavrunun adına cenin denir. Türkçe'de bilmiyorum başka isim var ama Türkçe'de de cenin ifadesini kullanırlar. Evet yani dinin bu konudaki konumu nedir? Gaybı Allah'tan başka kimse bilir mi? El-Cavab-ı Evelen İnne Allah ve Teala Huve vahdehullezi yusavvirul hamle fil erham Keyfe-i Rahimlerde cenini tamamen tasvir eden, şekillendiren, dilediği gibi Yapan Allah Celle Celaludur. İster erkek ister onu erkek yapar, isterse onu kız yapar. Kamilen en kısan ister onu tüm organları tas tamam yapar ve eksik yapar Allah muhafaza. İla gayri <gülüyor> zelki min ahval el-cenin, ceninin halleri yeri değişik değişiktir. Ve leysa zelki illa ahaden, vallahi Allah'tan başka hiçbir kimse bunu belirleyemez. Rabbimiz Celle Celalu Ali İmran altıda şöyle belirtir. Huvellevi yusavvirukum fil erhami keyfe La ilahe illahu el azizul hakim. Rahimlerde dilediğini şekillendiren odur. O aziz olandır, hakim olandır. Ondan başka bir ilah yoktur. Ve yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şura suresi 49 50'de "Lillahi mulku's semavati vel Yedi kat semanın ve yeryüzünün mülkü sadece Allah'a aittir. Yakhluqu <gülüyor> meyse dilediğini yaratır o. Yehabu limen inasan ve Dilediğine kız çocuklar verir, dilediğine erkek çocuklar verir." Ev yüze uyujuhüm ve inetha ve hatta onlara çift çift erkek ve kız çocuklar verir Allah celleci Celle, onları evlendirir ve cəlümeyişah <gülüyor> ve ama Allah dilediğini de kısır yapar Dilediğine de vermez inno aleymu kadir o bilir o kudret sahibidir dolayısıyla çocuğu kız olmuş diye karısını dövmenin bağırıp çağırmanın ileri geri konuşmanın Mekke müşriklerinin cahiliye zamandaki Mekke müşriklerinin tavrından farklı bir şey değildir. Hüküm Allah Teala'nıdır. İstediğine veriyor, istediğine vermiyor. İstediğine erkek veriyor, istediğine dişi veriyor. Hem hayırın nerede olduğunu da o biliyor. Sadece diyeceği nedir? Ya Rabbi bize hayırlı olandan sağ salim verdiği diye dua edecek. Erkekte mi hayır var, kızda mı hayır var? Bilemiyorsun. O istediğini veriyor. O biliyor ki o senin için o hayırlı. Sen onu anlayamayabiliyorsun. Nice erkek çocuklar var, annesini babasını dövüyor, annesini öldürüyor, annesini parçalıyor. Yani bunları da görüyor muyuz, duyuyor muyuz duyuyoruz. Ha, demek ki illa erkek çocuk diye iddia etmek Mekke müşriklerinin özelliğidir. Biz böyle istemeyeceğiz. Biz diyeceğiz ki ya Rabbi bizim zürriyetimizi hayırlısıyla bol bol artır diye dua edeceğiz. Bakın Yahudiler zürriyeti kısıtlamaya karşılar. Hiçbir şekilde onlar nesillerini durdurmazlar. İşte bir oldu, iki oldu, üç oldu yeter demediği bir şey yok. Onlar der ki allah Teala ne kadar verirse versin il muhtarız bizler. Allah'ın yeryüzünde seçmiş olduğu kullarız, halkız der. Onun için bizim neslimiz çalması lazımdır der. Ve onlar hiçbir zaman e, kısıtlamaya, kısır bırakmaya yeter demeye yanaşmazlar. Ama Müslümanım diyenler maalesef Allah'ın merhamet ettiği insanlar hariç çeşitli çeşitli çocuklardan uzak durmaya çalışırlar ve bir de genelde kadınların birbirini telkinleri vardır. Ya işte çocuğun oldukça sen yıpranıyorsun. Halbuki öyle değil. İnsan aslında yıpratan zihindir. İnsan zihinle yıpranır, zihinle canlanır. İnsan bir çocuğu bir bela görürse, bir musibet görürse, bir baş ağrısı olarak görürse onun için bir, ta bir tane çocuk bile baş belasıdır. Ama çocuk allah Teala'nın bir nimetidir, bir rahmetidir. allah Teala o doğmuş olan çocuğa benden daha çok merhametlidir. Öyle değil mi? allah Teala bizim çocuğumuza acıdığımızdan daha çok o merhamet ediyor. E, o zaman o, onu veriyorsa bize biliyor ki o bizim için bir faydadır. Ve o gelen çocuk rızkın da kesimi değildir. Tam tersine bir insanın rızıklanma sebebidir. E, Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Siz güçsüzleriniz sebebiyle rızıklandırılırsınız diyor. Yani bu çoluk çocuk meselesi hususunda insanların zihni çok tuhaf çok tuhaf inançları var. Ve çoğusu da Mekke müşriklerinin inançları cına yanaşmış dediğimiz gibi kız ve erkek hususunda ondan sonra cıma, çok çocuk olduğu zaman da insanların birbirleriyle alay etmesi, küçümseyerek bakması halbuki iftihar edilmesi gereken bir meseledir. Ali Saadettin belirtti Tenakhu tekathuru evleniniz tek sebep çoğalınız. Çünkü ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Dediğimiz gibi yeryüzünün melun toplumu Yahudiler e, onlar bu şeye yanaşmıyorlar. Hiçbir şekilde e, kısıtlamaya yanaşma diye bir şey yoktur. E, ama maalesef işte Müslümanlar kendileri bir tür bunu kendi aralarında <gülüyor> yayıyorlar. Ve kendi kendilerini kısıtlaştırıyorlar vesaire. Yani Buyur. Şey Beni Yahudiler 5000 senedir yaşıyor. Şu anda yeryüzünde 13 Evet. Kısıtlamadığı halde. Kısıtlamadığı, kısıtlamadığı halde. Kısıtlamadığı evet değil. aynen. Bizim Müslümanlar da kısıtladığı halde Aradaki bir kuşur. Tabii ki yani bu kısıtlamayı herkes kulak asmıyor tabii ki. Yani cahil topluluklar e, her zaman için böyle şeylere kulak asar ama e, bizim Türkiye'de diyelim ama cahil olmayan topluluklar genelde bu işte kısıtlamaya yanaşmazlar yani. Bir de genelde Yahudiler tarihleri boyunca savaşan bir millettir. Devamlı savaşmış. Devamlı yeryüzünde her tarafı ifsad etmişler. Dolayısıyla yeryüzünde kimse onlarla anlaşamamış ve onlarla savaşmıştır yani. Yani bir tek devleti var devleti olarak İsrail o da sonradan konmuş oldukları bir yerdir. Kendilerine ait bir yer değildir. Mesela Hristiyan toplumu olsun, Müslüman diyen topluluklar olsun. Bunların öyle veya böyle devletleri var ama Yahudilerin doğru bir tane devleti bile yok. <gülüyor> evet. فَأَخْبَرَ سُبْحَانُهُ اَنَّهُ وَهْدِهُ الْلَذِي لُؤْمُ الْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضُ اَنَّهُ الْلَذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاء وعلى من ذكورة النوثة وعلى أي شيء halin şahim نقصان ve tamam mesela güzelliği vermesi çirkinliği vermesi değil mi bunların herbisi Allah Teala'nın iradesiyle olur ve dava en zeucen veya doktorun veya filozofun يقوى ala en yuhaddid nev' el dava yani bir doktor belirler ve hatta bir e, koca belirler gibi bir iddia bunlar nedir batıldır ve les ile fi ekser bi zaman el ihsap yani mesela bir erkeğin en fazla yapacağı yani kadının hamile kalma zamanlarında birleşme vakitlerine biraz daha dikkat etmeye çalışabilir. Ee, en fazla bir erkeğin yapabileceği bu olabilir. O da yine allah Teala isterse ona verir, istemezse yine vermiyor. O kadar da tikhallifuma arad imma li naqsin sebep. Bazen olur ki istediği de gerçekleşmez bir insan. O günlere dikkat etse bile e, allah Teala yine vermeye de bilir ve Allahu Teala'nın bir imtihanı olabilir, bir kısırlık olabilir. Ve alki ennel esbab nefsiha. Sebepler müstakil olarak tesiri yoktur. Hani dersin ki şu sebepten oldu, bu sebepten oldu. O sebebi gönderen kim? Allahu Teala yine Allah Teala istemeseydi o sebep yine gerçekleşmeyecekti. Ve mâ Sebepleri tertip eden, gönderen de Allah Teala olduğundan o tertibi, o takdiri de belirleyen odur. Ve't-talqihu emrun kevlidun, leys ila'l-mukellefi minhu min bi Ve ve ve ve la men tadabbara ahvalen nas ve aqvaluhum tebeyn lehum minhum almubalagatu fi'd-da'wa ve ama insanların sözlerine bakacak olursan insanlar kendi ağızlarından çok batıl iddialarda çok yalan e, sözler bahsedeceklerdir. Cahilliklerinden dolayı e, aşırılıklarından dolayı işte şöyle olduğundan dolayı bunun olmadı çocuğu şöyle olduğundan dolayı kızı oldu şundan dolayı erkek olmadı vesaire vesaire bilmem ne e, araları bozmak için çok böyle ileri geri laflar yaparlar. Özellikle köy ortamlarında. Ama bunlar bir mümin hiçbir zaman sıkıntısı olmaz. Acebelli emril mukmin inne emrahu kulluhu khayr <gülüyor> alisa. <gülüyor> mümin ne şaşarım diyor. Onun her işi hayırdır. In nasabetu serra fe şeker Onu sevindiren bir şey gelirse başına şükreder onun için hayırdır. Ve nasabetu darra fe sabar Eğer onun başına bir musibet gelirse sabreder o da onun için hayırlıdır. Her halükarda Müslüman nedir sevinçlidir yani hiçbir zararı yoktur onun. Ama tabi ki her meselelere kulak asan insan sevindirici meseleler bile olsa kendisini bunalıma sıkıntıya sokar. Niye? Çevrenin etkisinde kaldığından dolayı. Ama bir mümin tevekkülü Bilirse Allah'a imanı gerçek manada öğrenebilirse onu sıkıntıya sökabilecek hiçbir şey yoktur. Bilirse ki yaprak bile Allah'ın emriyle hareket ediyor. Bir yağmurun damlaması bile Allah-u Teala'nın belirlediği bir yere iniyor. Takdir etmediği bir yağmur damlası bile damlamaz. Bunu bildiği zaman kul onu sıkıntıya koyacak hiçbir şey yoktur. Buradan itibaren bir şey meselesinden bahsediyorum. Masonluk, Mason hocasına girmek. Onları okumamıza gerek yok. Çünkü çok uzun uzadıya. Anlatıyor. Bu zaten e, Müslümanlardan genelde öyle işlere yanaşan hiçbir kimse yok neredeyse. Hocam Müslümanlar göre Müslümanlar liderlerde Masonlar var. Masonlar var numaralı tabi. Numaralı mı var. Ama biz onlardan biriyiz elhamdülillah. <gülüyor> biz onlardan biriyiz. İnna bura'u minkum diyoruz. <gülüyor> biz sizden biriyiz. Ömmete abudene minnilillah. Allah'tan başka ibadet ettiklerinizi. Yok burada çok çeşitli onların evet. e, yapmış olduğu faaliyetlerden bahsediyorlar. İnandığı inançlardan bahsediyor vesaire. Evet. Evet. Öteki fetvaya geçelim. Hükmü man ya kafir. Müslüman kardeşine ey kafir diyenin hükmü nedir? Burada diyor ki: Teşaccartu ene ve akhi fi mes'aleti ya kafir. <gülüyor> ben diyor kardeşimle bir meselede tartıştım, kızgınlık anında dedim ki benden uzaklaş ey kafir dedim. Çünkü o namaz kılmıyordu. Ancak akrabalar geldiği zaman belli bir ortamlarda namaz kılıyor. Bundan dolayı ben ona e, benden uzaklaş ey kafir dedim diyor. Cevap. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şerifte buyuruyor ki inne beyne'r raculi ve beyne'ş şirki ve'l küfrü terkü's salah. Bir kişi ile küfrün ve şirkin arasında namazı terk etme vardır. Yine başka bir hadis-i şerifte <gülüyor> aleyhissalatu Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. El ahdu'l lezi beyne'nâ ve beynehum's salah. Bizimle onlar arasındaki fark namazdır. Fe men terakeha kefer. Kim namazı terk ederse kafir olur. Buna delalet eden bu anlamda birçok hadis-i şerifler vardır. Ama e, sen e, hemen bu lafzı söylemeye atılmaman lazım. Ey kafir gibi bir ifadeyi kullanmaman lazım. Evvela ona nasihat etmen lazım. Demen lazım ki namazı terk etmek küfürdür, sapıklıktır. Ve bir an önce Allahu Teala'ya tövbe etmen gerekir. Belki böyle bir ifadeyle yanaşırsan adam senden istifade eder ve senin nasihatını da o zaman kabul eder. Ama tabi ilk önce ey kafir diye başlarsan seni hiçbir şekilde dinlemez, hiçbir şekilde de seninle konuşmaya yanaşmaz. Yani her ne kadar namaz kılmayan insan kafir de olsa ilk etapta onların namaz kılmadığından dolayı ey kafir diye söze başlaman ve ona öyle hakaretle yanaşman e, böyle doğru değildir diyor. evet soru batılılar İslamı kerih görmüyorlar mı burada birisi soruyor diyor ki <gülüyor> e, batılılar e, İslamı ve müslümanları kerih görmüyorlar yani kötü görmüyorlar maslahatlarına göre hareket ediyorlar eğer batılılar kendi maslahatlarına kendi çıkarlarına göre olursa bizim maslahatımız bizim menfaatlerimiz onların menfaatleriyle örtüşürse bir olursa o zaman batılılar bizimle eğer onların maslahatı bizim maslahatımıza ters düşerse bizim aleyhimize oluyorlar mı diye soruyor yani böyle bir şey doğru mu batılılar bazen maslahatları bizimle bir olduğu zaman beraberler bize uymadığı zaman onlar karşılar Böyle bir şey doğru mu diye soruyor cevap diyor ki böyle bir bakış açısı hatalı bir bakış açıdır açıstır Çünkü batılılar e, İslam ülkelerinde e, Hristiyanlığı yaymak için yani misyonerlik faaliyetleri yapmak için e, Müslüman ülkelere giden adamlara destek oluyorlar maddi destekte bulunuyorlar yani her ülkeye gidiyorlar bir şey gittik. E, bu Endonezya'da Açe var ya Açe'de adamlar Açe'nin dilini öğrenmiş. O, o dilde İncil basmışlar ve oradaki insanlara dağıtıyorlardı ve kim kiliseye gidiyorsa öyle yardım ediyorlardı. Bulgaristan'da da gittiydik. E, aynısını gördük. E, orada da aynısını kim kiliseye gelirse yardım ediyorlardı. İşin garibi oradaki insanların dilini nereden ne zaman öğrendiniz de hemen o dilde ee, şey yaptınız yardımlar yaptınız ve gittiğimize baktık 150 üzerinde kuruluş vardı 2-3 ee, kuruluş Müslümanım diyen diğer hepsi misyonerlik faaliyeti üzerine gelmiş olan kuruluşlar şimdi bunlar tek başına gelen insanlar değil ki bunları destekleyen ülkeler var ee, batı toplum var bunları destekliyorlar ee, insanların Hristiyanlaşması için çaba sarf eden insanlar eğer İslam ve Müslümanları kötü görmeseler bu misyonerlik faaliyetini yapan insanlara yardım etmezlerdi. Velasiye mazcama maddiyun. Tabii ki elbette materyalist liderler vardır, insanlar vardır. Onlar onların gayesi din değildir. Onların gayesi maddedir, paradır, menfaattir. Ama bununla beraber onlar yine de İslam'ı sevmezler. Ne olursa olsun hiçbir şekilde e, sevmezler. Çünkü onlar yeryüzünü ifsad etmeye çalışan Müslümanların arasında Hristiyanlık propagandası yapan insanlara maddi destekte bulunurlar. Dolayısıyla onlar hiçbir şekilde Müslümanları sevmezler. Hangi tür batılı kafir olursa olsun aynıdır. El-Vacibu'l-Mafruudu'a'l-Muslimin li-iqafi te-gallu'li-e'de'l-İslam fi-yediyel-İslam Diyor ki İslam ülkelerinde İslam düşmanlarının ee, Müslümanların arasına sirayet etmesini durdurmak Müslümanlar üzerine bir farzdır diyor. Evet, Hristiyanlara veyahut da Yahudilere davet eden insanların e, gayesi nedir? Ee, i̇nsanları kendi dinlerine çevirmektir. Bir ayet-i kerimdir Rabbimiz ki: "Vala hatta yurdukum 'an dinikum istata'u." Onlar sizi kendi dinlerine çevirinceye kadar sizinle savaşı sürdüreceklerdir. Hani mesela derler ya savaşıyorlar ama bunların gayesi petrol falan yok öyle bir şey değil. Doları belirleyen onlar, euro'yu belirleyen onlar, tüm devletin idareleri onlarda zaten onların paraya, petrola hiçbir şey ihtiyacı yok ki. İstediği zaman istediği yere egemen oluyorlar zaten onların gayesi Müslüman toplumların arasında savaş olsun Müslümanlar hiçbir şekilde devlet olmasınlar İslam hakim olmasın dolayısıyla ne olsun mesela savaş açıyorlar herhangi bir devlette savaş açtıktan sonra geliyorlar işte Birleşmiş Milletlerin adamları yardımcı gibi geliyorlar o arada ilk yaptıkları nedir insanlara Hristiyanlığı öğretmek misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak Güye onlar kurtarıcıymış gibi yani sağ eliyle dövüyor sol eliyle seviyor Öyle bir taktik uyguluyorlar yani savaşı çıkartanlar da kendileri yardım ediyor gibi gözükenler de nedir ee, kendileridir. Savaşı niye açıyorlar insanlar maddeye ihtiyacı olsun. Çünkü savaşılmış bir ülkede insanlar fakirdir açtır ev yok bark yok Suriye'yi her gün görüyoruz yani. Onların neyi var ki hiçbir şey yok. Bu gibi insanlar eğer dinde tam yer etmediyse ne olur parayı kimden alırsa maddeyi kimden alırsa onun dinine döner onun dinine tabi olur. Genelde bunu birçok ülkede uyguladılar. Afrika'da birçok yerde uyguladılar. Bunu yaptılar yani e, ülkeleri adamlar Hristiyanlaştırdılar bu yollarla. Bunu yaptılar. Bunların gayeleri yıkmadır İslam dinini ortadan kaldırmaktır. E, yani gayeleri kendi dinlerine girmeleri. İnsanların kendi dinine demin vermiş olduğum misaller dedi neydi? Kilise kim gelirse onlara ekmek veriyorlar, aş veriyorlar, elbise veriyorlar, harçlık veriyorlar vesaire. Bakara suresi 120. Ve ve nasara hatta Hristiyanlar ve Yahudiler sen onların dinine uymadıkça onlar seni asla sevmez. Kul de de ki Allah'ın hidayeti gerçek hidayettir. Ve le inittabta ehwa'uhum eğer sana ilim geldikten sonra onların heva ve heveslerine tabi olacak olursan Allah katından sana ne bir dost vardır ne de bir yardımcı vardır. Şimdi bunların kafirlerin, misyonerlik faaliyetinde bulunan insanların çok çeşitli yolları vardır. Birisine et teşkik, şüphe atmak. Müslümanların kafasına şüphe atmak ve tür efkar fikirleri kargaşa çevirmek. Mesela bugün batılılara yer yok Türkiye'de mesela görürüz birçok hoca diye çıkan insanlar var. Adam ne diyor? Hadisi diyor alacaksın. Aklına vuracaksın. Aklına ters düşerse almayacaksın. Aklına uyarsa alacaksın. Bu şeytanlık. Şeytanın zihniyeti, şeytanın metodu da o. şeytan da aklına göre güzel dedi. Ne dedi? Ben mademe secde edeceğim. Ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Kendince akıl kullanıyor. İşte bunların yapmış olduğu da budur. on dai bun ki bidun kelin Yani bir müslüman bir hadis-i şerif gördü diyelim, anlamadı. Anlamadığı zaman ne yapacak? Onu anlamaya çalışacak. Bilecek ki benim kısır aklım bunu almadı ama burada mutlaka bir vahiy var. Burada say hadis-i şerifse, burada mutlaka bir doğruluk var. Burada mutlaka Kur'an'la irtibat vardır. Kur'an'la asla çelişme yoktur. Bazı adamlar getiriyor böyle bir çelişki ifadelerini getiriyorlar. Mesela buharide bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Musa aleyhisselamın yanına ölüm meleği geliyor. Ölüm meleği geldiği zaman e, Musa aleyhisselam e, ölüm meleğine gözüne bir vuruyor onun e, Gönderiyor. Ondan sonra ee, Musa Aleyhisselam'a diyor ki ey e, Allahü Teala ey Musa elin işte bir e, öküzün sırtına koy ondan sonra o öküzün sırtında ne kadar e, kıl varsa istersen sana o kadar ölüm vereyim ondan sonra diyor ki sonunda ne var? Şey, hayat vereyim ondan sonra ne var? Ölüm var ölüm varsa ya Rabbi ben bu kadar hayat istemiyorum e, diye söylüyor şimdi bunu ne diyorlar işte Tevrat'taki gibi İncil'deki gibi hırafeler sahib-ı karda geçiyor ama adam bunu an anlamadığı için aklı bunu kabullenmiyor bir kere orada e, Musa aleyhisselamın ölüm meleğine vurması e, şeyin geldi mesela bu, şu ayeti ters gibi gözüküyor <gülüyor> onların ecelleri geldiği zaman ne bir an gecikir ne bir an öne alınır bu ayet-i kerime hak doğru herkesin ne zaman geldiği vakte öyledir ancak ölüm meleği Musa Aleyhisselam'ın o an yanına gelmesi onun ruhunu kabzetmek için gelmediydi. İşte bunun anlaşılması budur. Hadisi şerh edenler bunları anlamıştır. ama genelde diyorlar ki işte bunlar işte Yahudilikten gelmedir, İsrailiyattan gelmedir, tahriftir vesaire gibi teşkik işte şüphe atma. Bugün televizyonda da birçok dediğimiz gibi İslam'a şüphe atmak için çaba sarf eden İslam adına e, konuşanlar var. On <gülüyor> dâibun Bıkmadan, usun, Usanmadan bu çabalarını sürdürler. <gülüyor> Dolayısıyla Müslümanların yapması gereken nedir? Çocuklarını eğitecek. Kendileri bilinçlenecek, çocuklarını da bilinçlendirecek. Bunları çünkü bu misyonerleri yönlendiren bir kilisedir. Ve kilise İslam'a kininden dolayı, Müslümanlara kininden dolayı İslam'ın İslam ismini duymak istemiyorlar. İslam'ı ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için ne yapıyorlar? Kendilerini şirin göstermek için ve İslam'ı kötüleyebilmek için İslam'da tuhaf tuhaf şeyler getiriyorlar. İşte niye İslam'da ne bileyim birden fazla evlilik var. Mesela Müslümanlar bile birçok Müslüman bile birden fazla evlilik dediğinde dalga geçiyor Allah muhafaza. Adamı bu İslam'dan çıkartacak bir e, alay etme konusudur yani. He tamam sen evlenmiyorsun ama bununla dalga geçmez. Bu Rabbimizin hükmüdür. Sen bununla dalga geçtiğin zaman misyonerlerin yapmak istediği şekli sen sunmuş oluyorsun. Kafirler de istiyor ki sen İslam'a gülesin. İslam'la alay edesin. Allah'ın hükmüyle alay edesin. Onların istediği bu zaten. E, sen karşı çıkma. Kafan almıyorsa dur biraz. Öğrenmeye çalış anlamaya çalış bunda mutlaka hikmetler vardır bunda nice hikmetler vardır ben bunu anlamaya çalışayım diyeceksin ama alay etmek küçümsemek gülmek eğlenmek bu kafirlerin istediğidir zaten ama maalesef işte tabi cumhuriyet kurullardan beri bunu gerçekleştirdiler İnsanlar cahil bırakıldı ondan sonra İslam'la alay etmeler böyle oldu işte. İslam'ın meşru kıldığı, Rabbimizin bize meşru kıldığı meselelerle insanlar alay eder hale geldiler. İşte şüphe atmak. Zina Müslümanların... serbest mesela değil mi? Ama birden sonra, birden fazla evlilik herkesin e, gülünç konusu olmuş Allah'ın razı olsun. Şimdi o korkma var. ayrı ama İslam'da var olduğun bir insanın bir kere kabullenmesi gerekir. allah Teala buyuruyor khiftum fe in hiftum ellâ te'indilû eğer adaleti gözetememeden korkarsanız bir Adaleti gözetebilirse asıl olan bir insanın birden fazla evliliğidir. Ama adaletten he birden asıl olan çünkü Ayet-i Kerim'den Rabbimiz öyle başlıyor. 2 ile başlıyor. فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْلًا وَثُلَاثِ وَرُبَعَ Kadınlardan hoşunuza gidenlerden 2-3-4 evlenin. Bir diye başlamıyor. 1-2-3-4 demiyor allah Teala. 2-3-4 evlenin. فَنْخِفْتُمَ اللّٰى تَعْدِلُوا Eğer adaletten korkarsanız fevahideten o zaman bir evlenin. E şimdi bu bizim aklımız keser kesmez. Anlarız anlamayız. Ama bu bizim Rabbimizin bize belirtmiş olduğu bir yoldur yani. Bu e, iznidir. Bu bir ruhsatıdır. bunu isteyen kullanır. Kullanan insana da hakaret edilmez. Ee, şeyine düşkün, nefsine düşkün gibi ifadeler kullanılmaz. Yani bir evlenen de o zaman nefsine düşkün dersin. Yani öyle değil mi? Bir evlenen de... Ama allah Teala niye bunu açmış? İnsanlar haram yola düşmesin diye. Bu yolu açmış ki çünkü zinanın cezası çok büyük. Neslin korunması asıldır. İnsan zinaya düşmesin diye allah Teala ne yapıyor? Bu, bunun yollarında... Açmıştır. İşte mesela kötüleme yollarından biri bu. Halbuki her yerde genel var. Hatta bazı ülkelerde erkek erkeğe evlenmek de serbest, değil mi? Burada, burada, burada, burada, burada, burada, Almanya'da mı serbest? İşte mesela serbe. Burada, burada Kanunu şimdi kendi çocuğu anneler verebilir mi onu hey, işte. sapıtan bir topluluk şevi arzularına tabi oldu mu böyle Allah onları helak eder işte yani dediğimiz gibi kafirlerin şeyi bu kendilerine bakmazlar Müslümanlar arasında şüphe attığı zaman Müslüman da o şüpheye bakıyor inanmaya çalışıyor ya bir kere sen bir bak bu şüphe nereden geliyor bir ikincisi bu adam seni hangi konuda şüpheye düşürmek istiyor bizim adetimiz örfümüz kültürümüz mü yoksa bu bizim dinimiz mi yani adamlar dinimizde bizi şüpheye düşürmeye çalışıyor ve din de şüpheye düştüğün zaman bitmiştir yani. Bizim inancımız yakın üzere olması lazım. Kesin bir inanç üzere olması lazım. Evet. i̇slam emanet din ve fil ve din Eğer biz çocukları çocukluktan itibaren Bilgi verirsek onu öğretirsek bomboş tertemiz bir sayfa gibi ona sen ne öğretirsen çocuk senden başka hiçbir kimsenin doğru söylediğine inanmaz o an için benim annemdir der benim babamdır der ben bunun dediğine bakarım der annem babam daha iyi biri çocukça hepimiz o çocukluktan geçtik ve o çocukça öğrendiği şey aklına yer eder eğer biz onun aklını doldurmazsak onu dolduranlar var zaten. Onun kirlenmesi de olursa okul gibi yerlerde onu her zaman temizlemek, günlük kontrol etmek. Ne dedi? Mesela bunların geçen işte burada söylediğimiz gibi yılbaşı kutlamaları, sevdirmeye çalışmaları, okullarda orada burada şirin gösterme çabaları. Bunu mesela biz... Çocuklarımıza kötü göstermek için gerçekten o çocuk ondan tiksinir hale getireceğiz. Ama nasıl? Ee, onların yollarını, metotlarını anlatarak bizim dinimizde iki tane bir bayram vardır. Kurban bayramıyla Ramazan bayramı. Bir bayram bir milletin dinini temsil eder. Bunların bu bayramları da bunların dinidir. Biz Müslüman olduğumuzdan dolayı bunların bayramlarını kutlayamayız. Kutlarsak onlar gibi sevinirsek Allah bizi o zaman kendi katına kabullenmez gibi çocuk ifadeleriyle de olsa... Onların zihnine bunu yerleştirmeye mecburuz. Çünkü çocuk bugün yani peygamber efendimizin zamanındaki gibi sade kalmıyor. Çocuk cebiyle dünyayı geziyor. Çocuk evinde dünyayı geziyor. İnternetin karşısında televizyonun karşısında tüm okulda her tarafta onun zihnini tahrip edecek bir şey. Nerede var kafasını düzeltecek İslam'a göre eğitecek anlatacak bir şey. Sen anlatırsan anlatacaksın anlatmazsan zaten kimse yok. Yani onlar üzerine hükümlülük büyük. Eyvelerin âminû kı ve ve Ey iman edenler kendi nefislerinizi, çocuklarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O canın ateşinden koruyun. Orada çok sert melekler vardır. Allah'ın dediklerini yaparlar. Ona asla asi olmazlar. Tabi bu dini bilirsek biz Çocukluktan itibaren çocuklarımızla öğretirsek Allah'ın izniyle onlar bir şey yapamazlar. Onlar kendi anlattığı şeylere kendileri de inanmazlar. Onlar aynen şeytanın insana vesvese vermesi gibi bir şeydir. İnsana şeytan her zaman vesvese veriyor değil mi? Şeytanın vesvesine kulak asarsan o zaman şeytan sana hakim olur. Ama şeytanın vesvesesine kulak asmazsan kendini toparladığın zaman o sana vesvese veremez. Şeytan işte insanlardan da var. Onlar da aynı şekilde vesvese veriyorlar. Ağızlarıyla kötülemeye çalışıyorlar. Ve genelde birçok yönde bunların egemen olması e, insanları zihnen tahrip etmeyle oluyor. Yani savaş da oluyor da savaş başlamış yerlerde. Mesela biz burada olsun yaşıyoruz savaş olmayan bir yer. Ama indirekt savaş daha kuvvetli bir şekilde var. Ha, fikirle bunu yapmak istiyorlar. Fikirle bizi tahrip etmek istiyorlar. Ha, o zaman biz de onların fikirle olan bu savaşına fikirle çocuklarımızın fikirlerini İslam'ı ve Kur'an ve sünneti sevdirerek anlatmaya çalışalım. Her gün yatmadan önce çocuklara İslam'ın herhangi bir meselesini açıp okuyalım mesela. Bir ayet okuyup anlatalım. Onların anlayacağı dilden bir hadis okuyup anlatalım yani. Bunları yapabiliriz. Bunlar çok kolay olan bir şey. Hem de her gün yapabiliriz. Ve bizim öğrettiğimiz bir ayet bir hadis göreceksiniz o çocukların kaç zaman okulda almış olduğu zehirlerin hepsini ortadan kaldıracaktır yani. Biiznillah. Bir ayet kerimesi de Allahu Teala buyuruyor ki Muhammed suresi 7. Ey evlâdına iman edin. İn tansurullah yanısırkum Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ayaklarınız sabit kılar. Kafirlerin sizin üzerinize hücum etmesini engeller. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Onun için onların çocuklarımıza ciddi anlamda zarar vermesi düşünülemez. Ancak biz tabii ki anlatmaz başı boş bırakırsak Allah muhafaza. Ali İmran suresi 120. وإن تصبروا eğer siz müslümanlar sabırlı olursanız takvalı olursanız la yedurrukum şey ya o kafirlerin hiçbir şekilde size zararı hiçbir şekilde de hilesi size zarar vermeyecektir. Valla etfia del mağne, kütüre tüm bu anlamda birçok ayeti kelimeler vardır. Yudağı ile el amel faydalı amelde devam etmek, insanları devamlı hatırlatmak, faydalı olan şeyleri hatırlatmak ve akideyi insanın içinde yerleştirmek önemlidir ve Allah'ın zikri elâ bi zikrillah tutmeynul dikkat edin ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Allah'ın zikri nedir? Kur'an'dır. Onu okumak, anlamak, anlatmak, onu öğrenmeye çalışmak. Ve la rabi enel gafletin esbâbi nefâd'i gaflet İslam düşmanlarının İslam ülkelerine girme sebeplerindendir. Biz gaflette olursak biz olup bitenlerden uyanmazsak, kafilenin bize yaptığı hileleri düşünmezsek, göz önünden geçirmezsek işte arsadır, tarladır, evdir, arabadır, baktır böyle lükslere dalmaya çalışırsak aman ne olursa olsun sanki kimin çocuğu düzgün ki benimki de düzgün olacak gibi öyle hallere girilirse ki işte bu da bir ciddi bir gaflettir. O zaman onlar kendi kültürleriyle bizim dinimizden yavaş yavaş yavaş yavaş bir şeyleri çalacaktır. Ve böylece şer ortada artacaktır. Bu teazzurunu bir Düşmanların fikirlerinden etkileneceklerdir. Evet, ya aminus biru Ali 200. ayetinde Rabbimiz diyor ki ey iman edenler, eğer siz sabrederseniz, sabırda da birbirinize yarışırsanız ve Allah için cihat ortamlarında nöbet tutarsanız, Allah'tan korkarsanız, o zaman kurtuluşa erenlerden olursunuz ankıbut 69'da da buyuruyor ki veliden <gülüyor> bizim yolumuzda çaba sarf edenler koşturanlar var ya lene <gülüyor> diyeennehum biz onlara yollarımızı göstereceğiz. Sen Allah için biraz koştur. Allah o zaman senin yolunu açacak. Ama ben evde oturayım, çayımı içeyim, kahvemi içeyim, pasta mı yiyeyim, hiç öyle bir ne Kur'an okuyayım, ne hadis okuyayım, böyle param bir yandan gelsin, kazanayım. Böyle hiç rahatını bozmazsan Allah yolunu göstermez. Elbette ki koşturacaksın, biraz uykusuz kal kalacaksın, tecrüde kalkacaksın, dua edeceksin, kitap okuyacaksın. O zaman Allah yolunu gösterecek. Ve innallâhu'l-i meannuhsin'in allah Teala ihsan sahibi olanlarla beraberdir. Ve ahir du'anen elhamdülillâh rabbil